İstanbul Mahkemesi Bazı üniversiteli gençler gençliğin iman ve ahlakına hizmet maksadı ile Gençlik Rehberini İstanbul'da bastırdılar. Bunun üzerine müddei umumilik tarafından 163. maddeye istinaden eser laikliğe aykırı olarak devletin temel nizamlarını dini esaslara uydurmak maksadıyla yazıldığı, propaganda ve telkin mahiyetinde olduğu iddiasıyla Üstad, İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesine sevk olunmuştu. 22 Ocak 1952 muhakeme günü olmak itibariyle, Bediüzzaman Said Nursi, Isparta'dan İstanbul'a gelerek mahkemede hazır bulunmuştu. Üstadın talebeleri, genç üniversiteliler, mahkeme salonunu doldurmuşlardı. Koridorlarda büyük bir kalabalık göze çarpıyordu. Evvela iddianame ve ehli i vukuf raporu okunmuş, üstadın isticvabı yapılmıştı. Ehli Bukuf raporunda müellifin bu eserde din düşüncesini yaymaya çalıştığı, gençlere rehber olacak fikirler serdeği, müellifin tesettür tarafları olduğu, kadınların yarım çıplak ve açık bacakla dolaşmalarının İslamiyete aykırı ve kadının fıtratına zıt olduğunu beyan ettiği, kadını güzelleştiren şeyin terbiyeyi İslamiye dairesinde adabı Kur'aniye zineti olduğunu söylediği, dini tedrisat tarafları olduğu. Binanaleyh devletin temel nizamlarını dini esaslara uydurmak istediği uzun uzadıya izah edilmiştir. Bediüzzaman Zaman Said Nursi'nin müdafaasını İstanbul avukatlarından Seni Yüddin Başak, Mihri Helav ve Abdurrahman Şerefliç deruhte etmişlerdir. Okunan iddianame ve rapor üzerine Üstad Said Nursi cevaben 35 senelik hayatını misal göstererek siyasetle dünyevi ve menfi cereyanlarla alakadar olmadığını Kendisini meşgul eden ve nazarını çeken tek şey hakiki imaniye ve hizmet-i Kur'aniye olduğunu, bütün kuvvetiyle imanı kurtarmak davasında gittiğini bildirir. Müteaddit mahkemelerin beraat ve iade kararlarını zikreder. Gençlik Rehberi adlı eserinin üniversiteli gençler tarafından bastırılmasının büyük bir memnuniyeti mucib olması lazım geldiğini, içinde bulunduğumuz asrın menfi cereyanlarına, bilhassa ictimai bünyemizi sarsan ahlaksızlık ve imansızlık salgınına karşı Gençlik Rehberi gibi Risale-i Nur'un bütün eczalarının külliyetle intişarının gençliğe ve masum evlatlara ve kadınlara umumen okutturulmasının vatan millet saadeti noktayı nazarından gayet elzem olduğunu belli bir surette ifade etmiş, mezkür gayeler için kendi haberi olmadan genç üniversitelilerin tâbe beyan etmiştir. Mahkeme, 19 Şubat 1952 gününe tahlîk edilmiştir. İkinci mahkeme gününde, Risale-i Nur külliyatından çok istifade eden birçok üniversite talebeleri ve ehl-i irfandan müteşekkil büyük bir kalabalık, mahkemeyi dinlemek üzere erkenden koridorları doldurmuşlardı. Üstad alkışlarla üniversiteli nur talebelerinin kolları arasında mahkeme salonuna girdi. Maznun sandalyesine oturdu, avukatlar da geldiler, yerlerini aldılar. Mahkeme salonunda müthiş bir izdiham vardı. Binlerce kişi mahkemeyi dinlemek üzere salona girmek istiyor, kalabalık, dalgalar halinde kapılardan taşıyordu. Bu hadisenin zahiri heybet ve ihtişamının aksettirdiği mana, daha muazzam ve daha haşmetliydi. İslamiyet nurunun mücessem bir timsali i müşahhası olan Said Nursiye, dini kültürden mahrum olarak yetiştirilen gençlik, tazim ederek minnettarlığını ifade ediyordu. Güya lisan-ı Ey 20. asrın zulümatını Kur'an'ın nuru ile yaran, ehli İslam'a nurlu ve beşaretli ufuklar gösteren, insanlığı fıtratına münasip yüksek ve ebedî saadet'e davet eden büyük mücahid. İnsanlığa bahusus bu vatan evlatlarına yaptığın büyük hizmeti bizler şükranla karşılıyoruz ve istikbal dahi seni takdirle yâd edecektir. Sen manen ölüme yüz tutan bir nesli maneviyat âbı hayatına kavuşturan bir hekim olarak çok kıymetliar ve yüksek bir hizmet ifa ettin. Yokluğa ebedi şekavete atılmak istenen bir milleti ve gelecek nesillerini Kur'an'ın nuru ile ebedi saadete ulaştırmaya ve Allah'a kavuşturmaya çalıştığını ve hayatını bu uğurda feda ettiğini biliyoruz. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir diyorlar. Salondaki kalabalığın fazla olmasından mahkemenin devamına imkan kalmamıştı. İntizamı temine tahsis edilen polisler halkın tehcümüne mani olamıyordu. Nihayet mahkeme reisinin halka hitaben, hoca efendiyi seviyorsanız biraz meydan veriniz ki mahkemeye devam edebilelim. demesi üzerine halk çekilmeye başladı. Bu suretle mahkemenin devamına imkan hasıl oldu. Gençlik rehberini basan matbaacı ve sonra polisler dinlendi. Daha sonra üstad, ehli i vukuf raporuna karşı itiraz eyledi. İkindi namazı vakti geçmek üzere olduğundan, üstad namaz kılmak üzere müsaade istedi. Mahkeme reisi, üstadın bu ricasını kabul ederek muhakemeye nihayet verdi. Üstad, genç üniversitelilerin ve kendisini candan seven talebelerinin kolları arasında, koridorlardan geçerken, binlerce halk tarafından alkışlanıyor, kendisi de iki eliyle sevgili talebelerini selamlıyordu. Adliye binasının önünde 3-4 bin kişi toplanmış, üstadı görmek üzere bekliyorlardı. Üstad, binlerce halkın alkış tufanı arasında merdivenlerden indi, bu arada heyecandan ağlayanlar da vardı. Bu izdiham arasında yaya yürümek kabil olmadığı için, nur talebeleri tarafından üstad bir otomobile bindirilerek, Sultanahmet Camii'ne gidilmiş ve cemaatle namaz kılınarak ikametgâhına götürülmüştü. Üstad 5 Mart 1952 son mahkeme günü yine genç mekteplilerle halk tabakalarından müteşekkil binlerce kendisini sevenlerin arasında mahkeme salonuna girdi. Mahkeme salonundaki izdihamın geçen defaki gibi mahkemenin devamına mani olacak dereceye varmaması için müteaddit polis müfrezeleri adliye binasının merdivenlerini ve koridorları muhafaza altına almışlar, geçitleri kapamışlardı. Bununla beraber, mahkeme salonu kapılara kadar hınca hınç dolmuştu. Mahkeme başladı, şahit olarak gençlik rehberini bastıran üniversite talebesi dinlendi. İfadesinde, şark ve garbın eserlerini okuduğunu, sonra Risale-i Nur eline geçtiğini, bu eserlerden aklı, fikri, ruhu ve kalbi son derece müstefit bulunduğunu, irade ve ahlakı üzerinde mühim tesirler yaptığını, Gençlik rehberinin, gençlerin iman ve ahlakını temin ve muhafaza yolunda büyük tesiri olması dolayısıyla, bir hizmet-i vataniye yapmak emeliyle bastırdığını, suç mahiyetini haiz bir şey görmediğini söylemiştir. Üstadın Müdafası Çok uzun süren mazlumane, maceralı hayatıma dair gayet kısa maruzatta bulunacağım. Lütfen dinlemenizi rica ederim. Mahkeme, üstadın müdafasını serbest ve rahatça yapmasına meydan verdi üstad da geniş ve ferahlı bir müdafaa yaptı. Muhterem hakimler, 28 sene emsalsiz ihanetlere, işkencelere, tarassut ve hapislere maruz kaldım. Bütün bu iftira ve isnatların esası birkaç noktaya dayanır. 1- bir, En birinci ithamları, beni rejim aleyhtarı olarak telakki etmeleridir. Malumdur ki, her hükümette muhalifler bulunur. Asayişe, emniyete dokunmamak şartıyla, hiç kimse ile kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metottan dolayı mes'ul olmaz. Bu hukuki bir mütarifedir. Dininde çok mutaassıb ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin, yüz sene hakimiyetleri altında bulunan 100 milyondan ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfür rejimlerini kabul etmeyip, Kur'an ile reddettikleri halde, İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar onlara o cihetten ilişmedi. Burada ve bütün İslam hükümetlerinde eskiden beri Yahudiler, Nasraniler tabi oldukları memleketin dinine, kutsi rejimine muhalif, zıt ve mu'teriz bulundukları halde o hükümetler hiçbir zaman kanunlarla onlara o cihetten ilişmediler. Hazreti Ömer hilafeti zamanında adi bir Hristiyan ile mahkemede birlikte muhakeme olundular. Halbuki o Hristiyan İslam hükümetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara muhalif iken mahkemede onun o hali nazara alınmaması açıkça gösterir ki adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir tarafkirliğe kaymaz. Bu din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki komünist olmayan şarkta, garpta bütün dünya adalet müesseselerinde cari ve hakimdir. Ben de din ve vicdan hürriyetinin bu ana umdesine güvenerek, yüzlerce ayatı ı Kur'aniye'ye istinaden, medeniyetin bozuk kısmına, hürriyet perdesi altında yürüyen mutlak bir istibdada, layıklık maskesi altında dine ve dindarlara karşı tatbik edilen en ağır bir baskıya muhalefet etmiş isem, kanunlar haricine mi çıkmış oldum? Bu hilafı ı hakikat bir hareket sayılabilir mi? Haksızlığa karşı, zulme karşı, Kanunsuzluğa karşı muhalefet hiçbir hükümette suç sayılmaz. Bilakis muhalefet meşru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur. 2. Bana zulüm ve cefay reva gören devri sabıkın yaptığı isnatların ikincisi emniyet ve asayişi ihlaldir. Bu vehim ve hayal ile bu düzme isnad ile 28 sene bana ceza çektirdiler. Memleket memleket, mahkeme mahkeme süründürdüler. Zindandan zindana attılar. Kimseyle görüştürmediler. Tecrid ettiler, zehirlediler, türlü türlü hakaretlerde bulundular. Biz ki 500 bin fedakar nur talebeleri, memleketin her tarafında emniyet ve asayişin fahri manevi muhafızlarıyız. Bize böyle bir isnatta bulunmaları günahların en büyüğüdür. Onlar bize o kadar zalimane ihanetlerde bulundukları halde, biz asla hislerimize kapılmayarak, gönüllerde emniyet ve asayişi temin yolunda, iman ve Kur'ana hizmet yolunda, gafletle anarşiye sapanları, düştükleri fevza gayyasından kurtarmak yolunda çalışmaktan bir an hali kalmadık. Muhterem hakimler, şunu kat'î olarak arz ederim ki, bu delilsiz bir iddia değildir. Bizim zulüm ve menfa sahamız olan 6 vilayetin altı mahkemesi uzun ve ince tetkikler neticesinde emniyet ve asayişi ihlal yolunda hiçbir vukuat kaydetmemiştir. Bu hareketimiz ispat eder ki Nur Mektebi irfanının talebeleri kalpler üzerinde işler, emniyet ve asayişin bekçisini kafalara, kalplere yerleştirir. Bizim iman derslerimiz anarşiye karşıdır, bozgunculuğa karşıdır, farmasonlara ve komünistlere karşıdır. Memleketin bütün zabıta dairelerinden sorulsun, 500 bin nur irfan mektebi talebesinden birinin olsun, nizam ve intizama aykırı bir vukuatı var mıdır? Yoktur. Elbette yoktur. Çünkü hepsinin kalbinde nizam ve intizamın en sağlam muhafızı olan iman bekçisi vardır. Sebil-i Reşad'ın 116. nüshasında, Hakikat Konuşuyor başlıklı makalemde, bu hakikatleri uzun uzadıya izah ettim. Bütün dünyasını, hatta icab ederse hayatını, hatta ahiretini dinine feda ettiği, bütün hayatı şehadet eden, 35 seneden beri siyaseti terk eden, müteaddid mahkemelerin o kadar incelemelerine rağmen bu yolda bir delil bulunamayan, 80'i aşmış, kabir kapısına gelmiş… Dünya metağından hiçbir nesneye malik olmamış ve ehemmiyet vermemiş bir adam hakkında dini siyasete alet ediyor diyen yerden göğe kadar gökten yere kadar haksız ve insafsızdır. Biz Nur Mektebi İrfan'ı şakirtlerinin Kur'an-ı Hakîm'den aldığımız hakikat dersi şudur ki evde yahut bir gemide bir masum on cani bulunsa adalet-i Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi, o gemiyi yakmayı men ettiği halde, on masumu bir tek cani yüzünden mahv için, o hane, o gemi yakılır mı? Yakılırsa en büyük zulüm, en büyük hıyanet ve gadir olmaz mı? Bu sebeple asayişi ihlal yolunda, yüzde on cani yüzünden, doksan masumun hayatını tehlikeye ve zarara sokmayı, adalet-i ilahiye ve hakikati ı Kur'aniye şiddetle men ettiği için, biz bütün kuvvetimizle bu dersi i Kur'aniye'ye ittibaen, Asayişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliriz. İşte bizi böyle haksız isnatlarla itham eden devri sabıktaki gizli düşmanlarımız şüphe yok ki ya siyaseti dinsizliğe alet etmek istediler yahut bilerek bilmeyerek bozuk ideolojileri memleketimize yerleştirmek gayretine düştüler. Görülüyor ki nizam ve intizamı bozan, maddi manevi memleketin emniyet ve asayişini ihlal eden bizler değil, asıl onlardı. Hakiki bir Müslüman, samimi bir mümin hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle menettiği şey fitne ve anarşidir. Çünkü anarşi hiçbir hak tanımaz. İnsanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki bunun ahir zamanda Yeccüc ve Mecüc komitesi olduğuna Kur'an-ı Hakim işaret buyurmaktadır. İşte muhterem hakimler Yirmi sekiz sene bana ve talebelerime böyle eza ve cefada bulundular. Ve mahkemelerde savcılar bize hakaretlerde bulunmaktan çekinmediler. Biz bunların hepsine tahammül ettik. İman ve Kur'an'a hizmet yolunda devam ettik. Ve devri sabık ricalinin bütün o zulüm ve cefalarını affettik. Çünkü onlar müstahak oldukları akıbete uğradılar. Biz de hak ve hürriyetimize kavuştuk. Sizler gibi adil ve imanlı hakimler huzurunda söz söylemek fırsatını Allah bize bahşettiğinden dolayı şükrederiz. Haza min fadli Rabbi Sait Nursi